Türkçe Peri Masalları Sabun Satıcısının Oğlu Evvel zaman içinde güzel Meşet şehrinde Ahmet adında genç bir adam yaşarmış. Meşed'in altın kubbeli güzel camiyi Pers krallığının en gözde yapısıymış. Şehirde ticaret çok canlıymış. İnsanlar mutluymuş. Ama Ahmet değilmiş. Çünkü babasının sabun işi Durgunmuş ve iyi gitmiyormuş. Ey kardeşlerim, saf sabunumdan alın. Herkesin bildiği gibi şehirde daha iyisi yoktur. Ama Pers halkı kendileri ya da giysileri için fazla sabun kullanmazmış. Her şey için, hatta pişirme kaplarının ve tavalarının temizliğinde bile kum kullanırlarmış. Bu yüzden Ahmet ve babasının yeterli yiyecek alamayacağı kadar az satış yaptığı günler oluyormuş. Günler geçmiş ve Ahmet'le babası sabun işinden ayrılıp başka bir şey denemenin zamanının geldiğini anlamış. Baba, sabunlarımız satılmıyor. Bu yüzden pazara gidip başka fırsatlara bakmaya karar verdim. Pazarda Ahmet tüccarlar, seyyar satıcılar ve dükkan sahipleri için çok çalışmış. Karşılığında bir avuç pirinç ya da ekmek ya da birkaç kuru meyve almış. Onları eve götürüyor ve babasıyla birlikte yiyormuş. Derken bir gün Ahmet pazara giderken her zamanki gibi ormanın içinden geçiyormuş. Ve güneş çok yakıcıymış. Su içmek için gölün kenarında durmayı düşünmüş. Burada diğerleri giysilerini yıkarken kadınlardan bazıları ise su testilerini dolduruyormuş. Tam bu sırada Ahmet, kraliyet danışmanının önderliğinde bir tahtirevan görmüş. Tahtirevan tam da Ahmet'in önünde durmuş. Ve tahtirevanın içinden güzel bir kadın inmiş. Bu kişi Prenses Roxana'ymış. Susadım. İçmek için su alabilir miyim? Bir kadın su testisiyle ona doğru yürümüş ve tam onu prensese vermek üzereyken, çalılıkların içinden korkunç şekilde kükreyen bir aslan fırlamış. <Gülüyor> <Gülüyor> Aslanlar kaçarken aslan prensleri doğru yürümüş. Doğruca üzerine atlamış ve onu yere yatırmış. Aaaa! Yürüdüm Prensesin tehlikede olduğunu gören Ahmet, derhal yakınındaki ateşten bir meşale almış ve aslana doğru savurmuş. Ahmet bütün gücüyle meşaleyi sallarken aslan derhal dönüp kaçmış. Ahmet gülümsemiş ve korkudan titreyen prenses Roxana'ya dönmüş. Hemen içmesi için ona su vermiş. Teşekkür ederim cesur adam. Hayatımı kurtardınız. Prenses Roxana, derhal gitmemiz gerekiyor. Prenses Roxana başını sallayıp Ahmet'e gülümsemiş. Ardından da taht revan'a binmiş. Ah, ne kadar da güzel. Ertesi gün Ahmet pazardayken, yaşlı bir satıcı ona doğru yürümüş. Evlat, çok çalışıyorsun. Peki yeterince kazanabiliyor musun? Ee, hayır bayım, kazanamıyorum ama en azından babamla biraz yemek yiyebiliyoruz. Neden başkente gitmiyorsun? Orada ticaret daha canlıdır ve senin gibi biri daha iyi kazanabilir. Ahmet bunu biraz düşünmüş ve şöyle demiş. Tamam, o zaman şöyle yapacağım. Yarın babamla beraber başkente gideceğim. Satıcı ona şans dilemiş ve ardından gitmiş. Böylece ertesi gün Ahmet'le babası yolculuğa başlamış. Gece boyu yol alıp gündüz dinlenmişler. Böylece güneşin yakıcı sıcağından kurtulmuşlar. Bazen kıvrılan yollardan dağlara çıkıp, Bazen de ayakları acırken çölde yürümek zorunda kalmışlar. Bir gün Ahmet'in babası ağacın altında uyurken Ahmet birinin inleme seslerini duymuş. Merak içinde uyuyan babasını bırakıp sesin geldiği yöne doğru yürümüş. Kısa süre sonra yerde yatan fakir bir derviş görmüş. Omuzlarının üstünde bir eşarp varmış. Yanında da mermerden oyulmuş, kartal başlı büyük bir değnek duruyormuş. Meleklerin hatırı için bana içecek su verin. Ahmet ona hemen maşrapasını vermiş ama su fazla tuzluymuş. Derviş anında bütün suyu midesine indirmiş. <Gülüyor> Çok teşekkür ederim genç adam. Ben çölün yaşlı adamıyım ve yardım ettiğin için sana minnettarım. İşte bu küçük kristal bardağı al. Her sabah uyandığın zaman bu kasenin içine bir damla saf su koy. İçine dikkatle bak. Eğer yolunda veya yakınında herhangi bir tehlike varsa önceden sana her şeyi haber verecektir. <gülüyor> Ve o anda soğuk bir esinti çıkmış. Çölün yaşlı adamının bedenini rüzgarda uçuşan yüzlerce gül yaprağına çevirmiş. Ahmet buna baka kalmış. Vay canına. Babasının yanına dönmüş ve ona her şeyi anlatmış. Ertesi sabahtan itibaren Ahmet dervişin ona söylediğini yapmış ama günlerce hiçbir şey görmemiş. Günler geçmiş, Ahmet de babasının başkenti sadece üç günlük yolları kalmış. Aniden bir aslan onlara saldırmış. Yüzünde yara olan aynı aslanmış. Doğruca Ahmet'in üstüne doğru atlamış. İmdat! İmdat! bir oğlumu kurtarsın! Aniden elinde meşale taşıyan genç ve güzel prenses Roxana ortaya çıkmış. Meşaleyi aslana doğru sallamış ve aslan derhal oradan uzaklaşmış. Prenses, siz misiniz? Ah, böylece ödeşmiş olduk. Aa, <gülüyor> teşekkür ederim ama... Bir prenses burada ne yapar ki? Prenses Roxana kraliyet kervanını göstermiş. Babam, yani kral ve ben, birinin çığlık attığını duyduğumuzda kutsal yolculuktan dönüyorduk. Siz nereye gidiyorsunuz? Biz başkente gidiyoruz. Öyle mi? Biz de başkente gidiyoruz. Bizimle gelebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Böylece Ahmetle babası kraliyet kervanına katılmış ve kısa süre sonra başkente ulaşmışlar. Ahmet'in babasının durumunu gören prenses, yeni şehirde iş bulmadan önce bir hafta kraliyet misafirhanesinde kalmalarını önermiş. Kral da ısrar etmiş. Evet, iş bulana kadar kraliyet misafirhanesinde kalın. Ahmet kendine iş bulmak için yeterli zaman bulacağını düşünerek bunu kabul etmiş. Ama aslandan zor kurtulduktan sonra her sabah kristal bardağa bir damla su koymakta ve ona bakmakta çok zorlanmış. Hiçbir şey görmemiş. Ta ki yedinci gün su damlasında kralı uyurken görmüş. Ve yanındaki bir kişi elindeki büyük bıçağı ona saplamak üzereymiş. Koşarak krala gitmiş. Kralım büyük bir tehlike sizi bekliyor. Biri sizi öldürmeye çalışıyor. Dikkatli olmalısınız. <gülüyor> Ahmet, muhafızlarım iyi eğitimli ve güvenilirdir. Hiç merak etme. Ee, siz daha iyi bilirsiniz majesteleri. Bunu söyledikten sonra Ahmet taht odasından ayrılmış ama kralı kimin öldürmek isteyebileceğini düşünüyormuş. Başkentten biraz uzakta, aslan kötü görünüşlü bir adama dönüşmüş. Bu dağların yaşlı adamıymış. Ve çölün yaşlı adamının aksine çok kötü bir adammış. Kralı ve prensesi öldürerek başkenti ele geçirmek istiyormuş. Prenses Roksana'yı kurtardığı için Ahmet'i de öldürmek istiyormuş. Bu gece senin son gecen olacak kralı. <gülüyor> Bu sırada Ahmet nöbet tutmakta kararlıymış. Karanlık çökmüş ve saray sessizleşmiş. Muhafızlar uyumuş ama Ahmet uyanıkmış. Beklemeye devam etmiş. Derken sarayda kralın uyuduğu bölümde, ürkütücü karanlık bir gölge fark etmiş. Gölge sessizce ilerlemiş ve kralın odasına kadar girmiş. Ahmet üzerine atlarken aynı zamanda bütün gücüyle bağırmış. Saldırı! Saldırı! Kral saldırıya uğradı. Bunun üzerine kral uyanmış. Muhafızlarla askerler de uyanmış. Prenses Roxana ile birlikte koşarak odaya girmişler. Ama o anda dağların yaşlı adamı kendisini bir aslana dönüştürmüş. Yeterince sorun çıkardın çocuk. Kralla sonra ilgileneceğim. Ama önce senin işini bitireceğim. Aslan Ahmet'e doğru sıçramış. Ama o anda cebindeki kristal bardak yere düşmüş. Ve içinden büyük bir çöl kartalı çıkmış. Ooo oh, oh hayır çölün yaşlı adamı. Hayır. O anda aslanın bedeni toza dönüşmüş ve pencereden dışarıya doğru uçmuş. Kral, prenses ve muhafızlar bütün olanları izlemiş. Çöl kartalı Ahmet'e dönmüş... Gülümsemiş ve birden ortadan yok olmuş. Durumdan çok etkilenen kral, Ahmet'e dönmüş ve şöyle demiş. Sen cesur bir adamsın Ahmet. Bugünden itibaren krallığın başbakanı olduğunu ilan ediyorum. Ahmet çok sevinmiş ve kralın önünde eğilmiş. Teşekkür ederim majesteleri. Böylece Ahmet krallığın başbakanı olmuş. Yiyecek artık az değilmiş. Ahmet ve babası çok mutlu yaşamış. Prenses Roxana da çok mutluymuş. Ahmet'i gizlice beğeniyormuş. Saraydan asla ayrılmayacağını öğrendikten sonra bu onu daha da mutlu etmiş. İkisi kısa zamanda daha çok görüşmeye başlamış ve birbirlerine aşık olmuşlar. Prenses Roxana duygularını babasına açıkladığında o da çok mutlu olmuş. Evet, ben de Ahmet'i çok beğeniyorum. Ve ailemize katılması beni de çok mutlu eder doğrusu. Ama tabii o da seninle evlenmek istiyorsa. Ahmet taht odasına çağrılmış. Ahmet, kızım sana aşık olduğunu ve hayatının geri kalanını seninle geçirmek istediğini söylüyor. Senin düşüncen nedir? Majesteleri, efendim ben de ona aşığım. Madem öyle, peki babanla konuşayım ve düğünü planlayalım. Hmm. <gülüyor> Kutlamalar başlasın. Büyük bir düğün yapılmış. Ahmet ile Prenses Roksan'a evlenmiş. Kral ve Ahmet'in babası çok mutluymuş. Ahmed'in yolculuğu bize gösteriyor ki kim olursanız olun ya da ne yaparsanız yapın, iyilik herkesin başkalarına verebileceği bir hediyedir.